Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştirir. Allah nefnede hayır versin. Rabbim bizlere razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Her türlü şirkten, küfürden, fitneden bizlere uzaklaşsın. Kardeşlerim, Belki birçok derste ahirete iman meselesinde kıyamet alametlerini işlemeye çalıştık. Bugün bitmezse iki derste tekrar bu ahirete imanın içindeki cüzlerden kıyamet alametleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Neden durmak istiyorum? Çünkü dönem dönem Müslümanların bu alametleri hatırlamaları gerekir ki imanlarının gereğiyle hareket edebilsinler. Çünkü yaşamış olduğumuz şu ortamda yeryüzü sanki detyal çıkmış gibi ne yapıyor Tamamen karışan bir vaziyette ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği alametler sanki bir bir tek tekrül hatta toplu olarak zuhur etmekte. Bize dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bazı insanların ortaya çıkan kıyamet alametlerinin sakınlan veya yasak olan şeyler olarak anlamalarıdır. Bu kural kabul edilmez. Çünkü a.s.m. haber verdiği her kıyamet alameti kötü veya kaçınılmaz bir şey değildir. Mesela cami dediğimizde cami neyin alametidir? Namaz kılınan bir yer. Müslümanların burada olduğuna nedir? Delildir. veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey Halid gittiğinde salan yerde dur. Sabah köyden ezan sesi geliyor mu bir dinle. Eğer İslam alameti varsa oraya saldırma. İslam alameti yoksa gir diyor. Burada neyi gösteriyor? Demek ki alamet, işaret illa kötü bir şeye dalalet etmiyor. Mesela biraz sonra göreceğiz. Çobanların yüksek bina yapmaları, malın yaygın olması, kadın erkek nüfusuna baktığımızda erkek nüfusu birse kadının 50'ye kadar çoğalması. Bunlar kötü bir şey değil. Bunlar sadece nedir? Biri alamettir işarettir. Alametse illa kötülük gerektirici ne atmaz, taşımaz. İyi de olur, kötü de olur. Şimdi kıyamet dediğimizde imanla alakalı meselelere baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala bizlerden bazı şeyleri gizlemiş kardeşler. Bizlerin sahit mi, şaki mi olacağı Bilebiliyor muyuz? Hangi şekilde öleceğimizi, ne zaman, hangi tarihte öleceğimizi ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Bulutların ne getirdiğini bilemiyoruz. Ve bütün dünyanın, kıyametin, kopma dediğimiz o saatin ne zaman olacağını ne yapmıyoruz? Bilemiyoruz. Ve Allah Azze ve Celle bunu hiç kimseyle paylaşmamış kardeşler. Ama insanoğlu, Hep bu konulara merak etmiş. Boynunu sokmuş, efsaneler yazmış, evcetlerden uğraşmış, kehanetlerde bulunmuş. Hatta şu bilgisayarla uğraşanınız var mı? Daha önce milenyum diye bir versiyon vardı biliyorsunuz. Ne olduğunu biliyor musunuz? Kıyamet kopacaktı onlara göre. Windows kelimesi bile kıyametin sırlarıyla alakalı bir kelimedir. Yani adamlar her sene bir kıyamet koparıyorlar. Şimdi kıyamet 2023'te kopacakmış. Yanlış 2023'müş. Hesap hatası yapmışlar. Hatta bu milenyum dedikleri o yılda kardeşler, 2000 o zaman? Ne kadar zengin Hristiyan ve Yahudiler varsa çöllere gittiler. Çöllerde helak oldular. Bütün mallarını şey yaptılar. İnfak ettiler Rablerine tertemiz çıkabilmek için. Yani insanlığın kıyameti ve kıyametin saatini cidden çok çok ne yapıyorlar? Merak ediyorlar ve bu konuda birçok senaryoları var. Hatta filmler yapıyorlar. Değişik değişik filmlerle insanlığı ne yapıyorlar? E, yönlendirmeye çalışıyorlar. Hatta son zamanlarda bir film yaptılar. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Her tarafı su basıyor. Birkaç ülke su içinde kalıyor ve insanlık tamamen e, suyla yok olup gidiyor. Tabi e, insanoğlu da bazı süper güçlerle gemiler falan yapıp ondan kurtuluyorlar. Bir sürü hikayeler var. Şimdi kıyametten alakalı ve insanlık tarihiyle ta baştan alacak olursak e, net, temiz, kirlenmemiş tek bilgi nerede var? Kur'an ve sünnette var kardeşler. Biz de dinimize gereği gibi sarılıp bu alametleri bir bir dönem dönem incelememiz ve üzerinde düşünmemiz, hayatımızı da meşgul etmemiz gerekir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyamet alametlerinden sorulduğunda bunların üzerinde hassasiyetle durmuş ve bir bir bir açıklamış. Alimler de bu babları ikiye ayırmış alametler evet. ve büyük alametler diye. Şimdi isterseniz küçük alametleri çok çok teferrat üzerinde durmadan şöyle bir zihin e, zimnastiği yaparak bilgi tazeleyelim inşallah. Evet. <gülüyor> Gönel rivayette birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametin alametlerinden ilki benim insanlığa gönderilmem diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim diyor insanlığa gönderilmem kıyamet alametlerinin yaklaştığının birincisinin alametidir diyor. İkincisi ise kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam altı şey kıyametten önce olur. Bunlardan birincisi benim vefatımdır. İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıdır. Demek ki peygamberimizin gelişiyle bu süreç ne yapmış? Başlamış. Başlamış. Vefatıyla iyice artık ortaya ne yapmış? Çıkmış. Üçüncüsü ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kudüs'ün fethediyor. Evet. Kudüs fethedildi mi? Evet. Dördüncüsü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tavun veba hastalığı içinizde çıkar ve diyor insan hayvan demeden birçok insanı kırar götürür diyor. Geçmişin en büyük hastalığı neydi kardeşler? Veba. Veba. Hatta hatırlayacak olursanız Ömer bir gün e, savaşa çıkıyor. E, ordu bir şehre dayandığında birileri geliyor diyor ki ey emirel müminin burada veba hastalığı var deyince hemen ne yapıyor? Ömer orduyu çekiyor. Azdan bir tanesi diyor ki Ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde evet Allah'ın kaderinden kaderine kaçıyorum. Sonra Amr geliyor diyor ki ben Aleyhissalatü Vesselam'dan işittim. Bir yerde veba varsa girmeyin. Girmişseniz de oradan çıkmayın diyor. Evet. Bu da kıyametin nedir? Alametlerinde bir tanesiymiş. Ve cidden kardeşler yaşamış olduğumuz şu topraklarda da bir zamanlar Veba hastalığı hakikaten e, insanlara salgın hastalıklardan asrın hastalığıydı. Hatta benim çocukluğumda da ben hatırlıyorum. E, çok yaygındı ve e, devlet öyle önlemler aldı ki bu göğüs bilmem ne hastalıkları diye sağlık ocakları gibi birçok bölgelere sırf veba ile uğraşan yerler açtılar. Ve başarılı da oldular bu hastalıklar. Ama konuyla alakalı bakacak olursak demek ki veba hastalığının yaygınlığı neymiş? Kıyametin yaklaştığının alametlerinden bir tanesi. Evet. Hadis-i şerifte beşinci malın çoğalması. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den gelen etti Bunlar hemen hemen hepsini Bukhari'den seçtim kardeşler. Yeri neresi diye sorarsanız hari ve Müslüm rivayetleri aranızda mal çoğalmadıkça kıyamet kopmayacak. Öyle ki mal sel gibi akacak. Eh, bugün ne ararsanız var mı? Hakikaten insanlar neye ihtiyaç duyuyorsa hem de neyi var? En envai çeşitleriyle. Geçmişe bakın ben orta üçe kadar gaz lambasında okuyan birisiyim kardeşler. Yani şimdi benim yaşantıma bakıyorum. O günden bugüne kadar az bir mührette hakikaten çağ tamamen çağ atladı mı? Evet. Geçmişte bir muhtarın telefonu vardı. Herkese yeterli. Şimdi telefon olmayan var mı? he Herkeste bir telefon var ve ihtiyaç olarak gözüküyor. Veyahut onun dışında Eski şavroleler vardı. Sadece düğünlerde binilirdi. Onun dışında damamaylar vardı. Ya da tren vardı o kömürlü. Ama bugün hemen hemen herkeste bir araba var mı? Var ve ihtiyaç. Uçak var mı? Uçağa kimler binerdi? Sadece zenginler. Ama bugün herkes çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Binebiliyor. Evet. Yani mal Su aldıkça ne yaptı? Çoğaldı. Öyle ki diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet. selgi bakacak diyor. Bugün bulunamayan meyveler şunlar bunlar. Ulus'taki bir sebze halinde dahi dört mevsimde olan yiyecekleri, içecekleri ne yapabiliyorsunuz? Evet. Çok rahat bulabiliyorsunuz. Ha şimdi sohbetin başıyla yakalayalım. Buna sevinelim mi? Üzülelim mi? Demek ki kıyamet Adım adım insanlara ne atıyor? Yaklaşıyor. Evet. Altıncısı ise kardeşlerin fitnelerin ortaya çıkması. Evet. Fitne neydi? Belaya uğrama, imtihan olma. Sonradan imtihanların kötü sonuç ortaya çıkarması anlamında kullanılmış. Daha sonra her türlü kötü iş anlamında kullanılmış. Günah, inkar, Bir şeyin manasını değiştirmek gibi. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğine göre kıyamet alametlerinden birisi de hak ile batılın karıştırıldığı, imanın zarar gördüğü büyük fitnelerin ortaya çıkması. Evet, öyle ki diyor, kişi diyor sabah, mümin olarak sabahlar, akşama, kafir olarak akşamlar diyor. Ve akşamı mümin olarak akşamlar sabaha ise kâfir olarak çıkar diyor. Her kötülük çıkışında mümin kişi bu beni helak eder. Ben bundan uzak durayım der diyor. O biter. Yenisi ortaya çıkar ve kıyamet kopana dek fitneler devam eder. Ve her seferinde mümin kişi der ki işte bu fitne beni helak etti. İşte bu fitne beni helak eder der der ama fitnenin içine yuvarlanır gider diyor. Evet. Demek ki bu da korkunç bir neymiş kardeşler? Fitneler. Ve Ebu Musa ile Şari'den gelen rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kıyametten önce gece karanlığı gibi öldürücü fitneler ortaya çıkacak. O fitnelerde sabah mümin olarak uyanan kişi akşama kafir olarak çıkar. Akşama mümin olarak çıkan kişi sabaha kafir olarak çıkar. Oturan ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Oklarınızı kırın, yaylarınızı çözün, kılıçlarınızı taşa vurun. Eğer sizden biriniz hipniğe karışırsa Adem'in iki oğlu olan Habil gibi ne yapsın? davransın diyor. Evet. Demek ki fitne dönemi bu kadar neymiş? Evet. Bozu. Evet. Fitneler deyince hadis-i şeriflere önce bir bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitnenin doğudan şeytanın Aynen. boynuzunun doğduğu yer olan doğudan çıktığını söylüyor ve diyor ki fitne işte buradadır. İşte fitne buradadır. Şeytanın boynuzunun doğduğu yerdir. Yani şunu kastediyor kardeşler. Aleyküm selam. Seyha e mı geldin? Hı -hı. Hoş geldiniz Seyha. Şimdi şöyle bir şekil çizmişler. Ben çizmek istemiyorum alimler. Belki güzel olmadı da. Şimdi güneşin ııı e Kıble'yi nasıl bulursunuz kardeşler? Solomda, sol. Güneşin doğduğu yere sol omuzu, güneşin battığı yere sağ, sağ omuzumuzu verdiniz mi? Yönünüz nedir? Kıble. Kıble'dir. Bunu da böyle kabul edin. İşte güneşin battığı yerden yani doğduğu yeri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyledir, şeytanın iki boynuzunda doğar. Yani e, keraat vaktindeki rivayetleri okudunuz mu? Güneşin böyle çok güzel olduğu vakitler şeytan ne yapar diyor sizleri kandırmaya çalışır. Mesela Belkıs'ın kalbini nasıl kandırdı? Güneşe taptırarak, secde ettirerek işte doğu tarafını işaret ederek bugünkü Irak'tı Suriye'ydi Şam'dı, Yemen'di o çizgiyi şöyle işaret ediyor ve işte diyor fitne buradadır. Fitne buradadır. Güneşin doğduğu yerdir. Küfrün başı ise şu taraftadır diyerek yine ne yapıyor? Doğu tarafını gösteriyor. Irak tarafını gösteriyor. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitneler orada çalkalanır, katılıkta doğudadır diyor. Ve i̇bn Hacer diyor ki ilk çıkan fitnenin kaynağı doğu tarafıdır ve Müslümanların arasındaki bölünmelerine sebep olmuş. Şeytan da bunu çok sevmiş. Yani bidatların kaynağı da o taraftır demiştir. Şimdi e, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yanda derken vermiş olduğu alametler bizim için nedir kardeşler? Çok önemli. Bugün cidden Ortadoğu kaynayan bir kazan mı? Bir günde biz devletin içi tamamen ne yapabiliyor Karışabiliyor. Bakın Suriye hiç karışıklık yoktu. Doğru mu? Bir günde ne yaptılar? Orayı da karıştırdılar. Suud, orada eli kulağında, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Tunus, Cezayir, yani ne kadar e, Orta Doğu, Müslüman, e, Afrika'daki Müslüman ülkeler varsa bir günde ne yaptı? anında karışmaya başladı. Demek ki fitnenin olduğu bir ortamda Müslümanların da ne yapması? Fitneye bulaşmaması gerekir. Evet. Buna biraz sonra devam edeceğiz. Kıyamet alametlerinden bu fitnelerden baktığımızda Hz. Osman'ın öldürülme meselesi var. Okudunuz mu? Fitnenin sahabe arasına girmesi Ömer'in öldürülmesiyle başlamıştır kardeşler. Çünkü bu olay fitnelere açılan çok büyük bir kapı olmuştur. Ve onun öldürülmesiyle büyük fitneler başlamış, kalbinde tam olarak iman yerleşmemiş, fitneye davet eden kişiler ile insanlara güzel gözüken fakat içinden İslam'ı yıkmak isteyen münafıklar çoğalmıştır. Osman'ın öldürülme anını çok mu? En yakın tirimizi de bulursunuz. Füten babında. Cama yaklaşıyor. Diyor ki, evini sarıyorlar. Herkesin elinde keskin kılıç. Ömer'in kanını akıtacaklar. Allah Resulü diyor, aleyhissalatü vesselam, üç şeyden insanların kanını helal görmüş. Bir, haksız yere insan öldürmüşse. İki, Evli ve dur zina etmişsen. 3 dinden dönmüşsen. Vallahi diyor ne cehalette ne de İslam'da. Haksız yere kimsenin canına ne yapmadın? Kıymadın. Ne evli e, estağfurullah. Ne cehalette ne de İslam'da. Harama uçku çözmedim diyor. Yani zina yapmadım. Vallahi dine girdikten sonra dinimi bozacak. Hiçbir harekette de ne yapmadım? Bulunmadım. Siz neye dayanarak hangi denile binayen benim diyor canıma kast ediyorsunuz diyor ama buna rağmen Ömer'i ne yapmışlardır? Estağfurullah Osman'ı şehit etmişlerdir. Evet. Osman radiyallahu anh'ın öldürülmesinden sonra Müslümanların arasında fitne ne atmış Yayılmış ve artık sahabeler arasında müslümanlar önüne geçilemeyen birçok olaylar ne yapmıştır? başlamıştır. Ve ilki nedir kardeşler hemen ilk vakayı hatırlar mısınız? Cemel vakası. Osman'ın öldürülmesinden sonra Ali ile Ayşe, Talha ile Zübeyr arasında Cemel vakası olmuştur. Osman öldürüldükten sonra Medineliler Ali'ye giderek Allah kendisinden razı olsun, uzat elini sana beyat edelim demişlerdir. Ali acele etmeyin, insanlar düşünsünler demiş. Medine'lilerden bazıları eğer katiller ülkelerine Osman'ı öldürmeleriyle dönerlerse başka kimse halife olamaz ve fitne ve ayrılıkta binmez diyerek Ali'yi beyat almaya zorladılar ve ona beyat ettiler. Fiyat arasında Talha, Zübeyir de vardı. Sonra bu ikisi Mekke'ye ümre yapmaya gittiler. Orada Ayşe annemizden karşılaştılar. Aralarında konuştuktan sonra hep birlikte Basra'ya gittiler. Ve Ali'den Osman'ın katillerini bulmasını istediler. Fakat cevap alamadılar. Çünkü Ali bunu öncelikle Osman'ın yakınlarından bekliyordu. Ve eğer Osman'ı öldüren kim olduğu belli olsaydı, Zaten Ali ona kısa uygulayacaktı. İşte bu yüzden aralarında anlaşmazlık çıktı. Osman'ı öldürenler suçları ortaya çıkar korkusuyla her iki tarafı da savaşa tutuşturdular. Bunu anladınız mı? Yani öldürenler, suçu işleyenler suçumuz çıkar diye ortaya iki müminleri ne yaptılar? İmine düşürdüler. Evet. İkincisi ise Sıffin Savaşı. Şehit oldular. Evet. Allah kendilerinden rahmet etsin. Ben teferratıma girmeyeceğim ama olan fitneden bahsediyorum. Sıffin Savaşı'na baktığımızda Cemil Savaşı'ndan ayrı olarak sahabe ortasında çıkan fitnelerden birisidir. İki büyük İslam topluluğu savaşmadıkça kıyamet kopmaz diyor Allah'ın sallahu aleyhi ve sellem. Halbuki ikisinin davası da İslam için savaştıklarını iddia ettikleridir. Bu halde iki topluluk arasında büyük bir savaş olacaktır. Diyor. İlginç değil mi? Ve bu savaş belki dönem dönem olmuştur. Kıyamete kadar da olacaktır. Çünkü kıyametin vakti muğlak Alametleri nedir? müfendir Yani bu vakalardan ben size örnek veriyorum ama illa bu dememiz zor. Burada da vereceğimiz örneklerden birisi bu Sıffin Savaşı'dır. Kiminle olmuştur? Ali ile Muaviye arasında olmuştur. İkisi karşı karşıya gelmiş ve iki toplulukta ne yapmıştır? Savaşmıştır. Sebep ne? İkisi de hattı. Şam ahalisi demiştir ki biz çok iyi ata bineriz. Biz çok güçlüyüz. Maviye biliyorsunuz oranın valisiydi. Sen Ali'ye beyat etme. Osman'ın katilleri ortaya çıkıp da onlara kısac uygulanmadığı müddetçe Ali halifeliğini ne yapamaz? Beyat edemez. Güya sadece Osman'ın kanını ee, nasıl diyeyim Sırf kanının diyetini alabilmek için güç olarak kalıyorlar. Halbuki ortalık çok berbattı. Ee, sukunet olsaydı, güç olsaydı Osman şehit edilir miydi? Edilemezdi. Zaten güç ne yapmıştı? Gitmişti. Fitne dönemiydi. Ali de güçlü olmak için zaman arıyordu. İşte bu arada da güçlendiğini hissettiğinde Öldüren adamlar da Müslümanlar hep birbirine ne yapmıştır? Sokmuştur. birliği beraberliği bozmuşlardır. Ve hemen akabinde hariciler çıkmıştır. Harici deyince bugünkü haricilerin aslında babalara bunlar. Neden harici derler bilir misiniz kardeşler? Fitnelerden birisi budur. Hariciler Ali'ye karşı ortaya çıktılar. Onların ilk olarak ortaya çıkışları Sıffin Savaşı sonunda bu savaşa katılan her iki tarafı tahkim konusunda anlaşmalarına karşı olmuşlar. Hariciler önce Annin ordusundalardı. Ali Küfe'ye dönerken 2 bin uzaklıkta Harura denilen yerde onun ordusundan ayrıldılar. Sayıları yaklaşık 8 bindi arkadaşlar. Bir söze göre de rivayete göre iki katı yani on bindi. Ali haricileri ikna etmesi için İbn Abbas'ı gönderdi. Onlardan birazı geri döndü. Ali'nin emrine girdiler. Ve onun bu olayından vazgeçtiğini ortaya yaydılar. Bunun üzerine bazıları da geri döndü. Ali onlara Küfe Mescidinde bir konuşma yaptı. Bu sırada mescidin dışında bulunan diğer hariciler... Aynen bugünkülerin dediği gibi aynı sloganı yaptılar. Hüküm ancak Allah'ındır. Sen insanların görüşleriyle hükmettin, Allah'ın kitabıyla hükmetmedin ve Allah'a şirk koştun dediler. Ali ise onlara, sizin bizim üzerimizde üç hakkınız var. Sizin mescidlere gitmenize engel olamayız. Ganimetlerden rızkınızı engellemeyiz. Fesat çıkardığınız sürece sizinler, çıkarmadığınız müddetçe de sizinler, Savaşmayız. Hariciler daha sonra toplanarak Müslümanları öldürmeye başladılar kardeşler. Habbab bin Eret'in oğlu Abdullah'a ve hanımına rastladılar. Onu öldürdüler ve hamile olan hanımının karnını yardılar. Ali bunu duyunca bunun kimin yaptığını sordu. Onlar dedik hepimiz yaptık. Bunun üzerine Ali de onlara savaş açtı ve nehveren günü onları Acı bir yenilgiye uğrattı. Ve esir olanları da derin derin hendekler kazdı. Ateşler yaktı. Ve orada bir kısmını yaktı. İbn-i Abbas buna haber alınca Allah'ın azar ettiğinden sen azar edemezsin dedi. O da yakmaktan var geçip boyunlarını vurmuştur. Evet. Hariciler de böyle çıkmışlar. Ve gerçekten o gündeki çıkmış oldukları azıcık bir çoğunluk bugün hala Müslümanların başında çok çok nedir? Büyük belaları vardır. Bakın onlardan bazı ilkeler söyleyeyim. O gün onlar demişti ki, İslam'ın bir devlet olmasına ihtiyacı yok. İslam'ın bir emire ihtiyacı yok. İslam'ın bir cemaate ihtiyacı yok. Herkes İbrahim gibi dinini anlamışsa Artık o nedir? Bir tevhid ehlidir. Tek başına nedir? Bir ümmettir. İlla birlik, beraberlik için olmasına gerek yoktur derler. Hüküm Allah'ındır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir derler. Alel ıtlak bütün herkesi ne yapar? Tekfir ederler. Allah'ın, e, Rahman'ın dostları Allah yolunda Tavut'un askeri de Tavut yolunda savaşır derler askere gidene müşrik derler okula gidene müşrik derler kafir derler neyse yani o günkü görüşleri neyse bugünkü görüşleri de nedir aynı yani bir fitne bakın bir Osman'ın öldürülmesiyle ne yapmış katmerli fitnelerin çıkmasına sebep olmuştur evet harre olayı olmuş fitneler birbirine devam etmiş bunlardan birisi de Yezid bin Muaviye zamanında olan ve Medine'nin yağmalanmasına izin verilen Harre olayıdır. Biliyor musunuz bu olayını? Bu olayda birçok sahabe öldürülmüştür. Said bin Müseyyed şöyle demiştir. İlk fitne çıktı. Bedir ve Uhud'a katılanlardan kimse kalmadı. İkinci fitne çıktı. İkinci Hüdebiye'ye katılanlardan kimse kalmadı. Yine şöyle demiştir, eğer üçüncü olursa artık aklı başında sağlam insan kalmaz demiştir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Medine'nin yağmalanması ne demek kardeşler? Hiç aklınızı alıyor musun? Hem de üç gün boyunca insanların kanı Kadınların namusu ve malı helal kılınıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kimin şehri? Evet. Fitne olursa bakın neler oluyor. Devam ediyor fitneler. Ve bir dönem gelmiş. Abbas zamanında Kur'an mahluktur diye bir fitne ortaya çıkmış. Duydunuz mu bu meseleleri? Ve hala şu yaşamış olduğumuz ortamda adı bu şekilde yayılmasa bile Kur'an'ın mahluk olduğu değişik şekilde ne yapılıyor? Mezhepler dolayısıyla bu pislik devam ediyor. Kur'an mahluktur diye bir fitne ortaya atılmış ve bu fitnenin ortaya atılmasıyla ne kadar yetişmiş sahabenin peşinden giden Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini ezberleyen hadisçiler, tesirciler, alimler varsa çoğunun canına ne yapılmış? kastedilmiş edilmiş, susturulmuş, hapsedilmiş. Hatta Ahmet bin Hanbel'in hayatını hiç okudunuz mu kardeşlerim? Kendisi kuran mahluk değildir, Allah'ın kelamıdır dediği için zincirlerle dövüle dövüle hapishanede karnı yarılmış ve bağırsakları dışına çıkmıştır. Ama buna rağmen Müslümanların arasında fitne olmasın diye gelip o emirin arkasına namaz bulmuştur. Evet. Kur'an mahluktur olayı da cidden Müslümanlar arasında çok büyük fırkalara sebep olan, bölünmelere sebep olan en büyük fitnelerden bir tanesi. Evet. Devam ediyoruz çıkan fitnelerde. Geçmiş ümmetlerin adetlerine uyma. Evet. Burada da elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi fitnelerden Yahudi ve Hristiyanların adıbına uyma onları taklit etmedir kardeşler. Birincisi bu. Bazı Müslümanlar kafirleri taklit etmekte, onlara benzemekte, onların ahlakıyla ahlaklanmakta ve onlardan hoşlanmaktadır. Bu da ve Vesselam benim ümmetim kendilerinden önceki ümmetleri taklit etmedikçe kıyamet kopmaz. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü, onlar Farisiler yani İranlılar ve Rumlar mı? Aleyhisselatü Vesselam, onlardan başkası değildir demiştir. Evet. Demek ki bu ümmet bidat ve hevaya ne yapacak? Uyacak. Peygamber Aleyhisselam ta o zaman bunu ne yapıyor? Bildiriyor. Yine Bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şerlerin olacağı ve kıyametin ancak şerli insanlar üzerine kopacağını haber vermiş. Ve İslam'ın da sadece belli başlı kişiler tarafından ayakta kalacağını bildirmiştir. Demek ki kıyamet alametlerindeki bu fitnelerden en büyüğü geçmişin neymiş adetine uyma. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda adetler mi ön planda yoksa dinimiz mi? Hangisi? Adet töre deyince kardeşler şöyle bir gözden geçirelim. Ev yaşantımıza bir misafir geldiğinde takındığımız tavrağa, oturmaya, kalkmaya aile içi ilişkilerimize düğünlere cenazelere Ee, kız isteme, kız alma yani adet, töre her neyse bunlara baktığımızda dinle çakışan ya töre kardeşim bunun yapılması gerekir. Hatta geçen gün bir yolculuktaydık. Televizyonda bir programı gösteriyorlar yolculukta. Ee, yanımdaki dört tane baktı dedi. Baktım. İki tane kadın kardeşti. Ben ilk defa gördüm. Gezelim görelim diye herhalde bir programmış Genç kızların arkadan namaz namazdağı şöyle namazdağı gibi bir şey. Ya da kuşak. Arkadan üç kere şöyle üstlerine koyuyorlar. İki tane kadın. Sonra onu alıyorlar. Yere hiç düşmeyecek. Ayet ya. Alıyorlar. Sarıyorlar. Kadının kuşağına. Beline sarıyorlar. Bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. Bu muhakkak olacak. Yani töre. İşte, işte bunu yaparsak diyor kadına işte şu zarar olmaz bu böyle olmaz çok çocuğu olur şöyle olur böyle olur falan bir sürü şeyler yani artık insanlar akıllarına gelen her şeyi ne yapmışlar töre diye koymuşlar ve insanlar da bunu ne yapıyor yapıyor Allah hepimize hayır versin gelin geliyor e, gelin kaynanan ikenini döküyor ayağının altından geçiyor. Yani ve ona göre de birçok sözleri var. Yani sadece adet ve töreler öyle yapılmaya başlanmış ki din diye ortada hiçbir şey ne yapmamış kalmamış. Bu da çok büyük fitnelerden bir tanesidir. Geçelim. Peygamberlik iddiasında bulunanların ortaya çıkması. Evet. Günümüzde var mı peygamber? Evet. Mesela ilk İskender Evrenel Soğumlu'nun diyorsunuz Ben peygamberim diyor ve kendisine şu an vahiy geldiğini söylüyor ve 13 cilt şeyi var. Kur'an'ı var. Hani geçen derslerde hatırlayacaksanız oradan bazı pasajları indiler. Siz de <gülüyor> okumuştum. Bunlar geçmişti peygamberliğin aniden geçen senelerinde. Evet. Amerika'da. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam 30'a yakın yalancının peygamberlik iddiasında bulunacağını ve bu olmadan kıyametin Korkmayacağını söylüyor. Ve kendi zamanında da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müseylemetil Kevze hatırlıyor musunuz? O da peygamberlik iddiasında bulunmuş ve Medine'ye gelmiş. Aleyhissalatü vesselam İbn-i yanına alarak gidiyor ve giderken hurma dallarından bir dal kırıyor. Elinde onunla gidiyor. Yanında bir sahada. Medine'de bir evde toplanıyorlar ve söyle diyeceklerini de dinliyorum diyor. Muhammed diyor, dünya büyük, yarısı senin olsun, yarısı benim diyor. Konuşuyor, konuşuyor, Allah Resulü'na bilsalatü vesselam elindeki kuru hurma dalını göstererek diyor ki, vallahi diyor benden şunu istesen bunun bir kuru yaprağını da sana vermem diyor. Buraya diyor bir barışçı olarak gelmeseydim şu an senin boynunu vuruldum peygamber ki orada diyor ona sahip çıkan iki kişi diyor çok bukala konuştu. Ama diyor Allah Resulü diyor. Şürk içinde gittiği için bir şey yapmadım ama diyor onlara karşı olan savaşta onun diyor bizzat boynunu ben vurdum diyor. Evet. Hayatındayken de birçok yalancı peygamber günümüzde de ne yapıyor? Çıkıyor ve çıkmaya da ne yapacak? Devam edecek. Ama kardeşlerim burada otuz bir çokluk mu? Hakikaten otuz tane mi? Bunu ben de bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yani hakikaten otuzu tamamlayınca mı kıyamet kopacak? Veyahut burada hani iman yetmiş küsür şubedirdeki çokluk ifade eden söz veyahut e, ümmetim yetmiş üç fırkıya ayrılacak. Burada da ne var? Bir çokluk ifadesi var. Burada da böyle mi değil mi? Ben de bilmiyorum. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalancı peygamberlerin çıkacağını ne yapıyor? Söylüyor. Evet. Yine hatırlatmak istediğim noktalardan birisi, kıyamet alametlerinden birisi, güvenliğin artması kardeşler. Hatta Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Irak ile Mekke arasında yolculuk yapan kişi sadece şaşırmaktan başka yani yolu şaşırmaktan başka bir şeyden Korkmayacak diyor. Rahatlıktan yolculuk ne yapacak? Yapacak. Bugün çok rahatlıkla insanlar yapabiliyor mu? Şu kargaşaları bırakır. Hani dönem dönem savaşları. Ama onun dışında bir adam pasaportunu, vizesini aldı her yere çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Evet. Bisikletten bile gidebiliyor. Doğru. Bu da kıyametin alametlerinden kardeşlerim. Evet. Bunun üzerinde de durmayacağım. Geçiyoruz. Hicaz'da bir ateşin çıkması. Evet, Ebu Kureyre'den gelen rivayette Hicaz bölgesinden bir ateş çıkacak. Develerin boyunlarını aydınlatmadıkça kıyamet kopmayacak. Kardeşlerim bu ateşle alakalı tarihte 654 yılında büyük bir ateş gözükmüştür. Ve Ee, cidden hadisteki olaylar aynen zuhur etmiş. Hatta İmam Nevevi bu konuda diyor ki bizim zamanımızda 654 yılında Medine'de bir ateş çıktı. Medine'nin doğu tarafında Harre arkasında gerçekten büyük bir ateşti. Bu ateşi şan halkı bile gördü. Bu ateşin nasıl olduğunu Medine'liler bana anlattı diyor. Yani Bu rivayete göre bu ateş geçmişte çıkmış. ha Yangın olmuş. Çok büyük bir yangın olmuş. Ve Taşham nereye? Medine nereye? Ta oradan görüldü 654 yılında. Ama yine sohbetimizde dediğimiz gibi kıyametin vakti muğlak. Alametleri de nedir? Müfemdir. Şudur demeniz zor. Ama bir ateş çıkacak. Evet. Onuncusu Türklerle savaş kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Türk denilen kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz Bu hadisi maalesef günümüzde Türkiye'deki hadisçi diye geçilen profesörler inkar ederler. Rivayet yorumdan gelirler, metin yoluyla gelirler ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Türk denilen kavimle savaşmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak. Müslümanlarla diyor Türkler karşı karşıya gelecek. Türkler diyor hiçbir mukavemet göstermeden kaçacaklar. Müslüman ordusu Konstantiniye'ye kadar ilerleyecektir. Yani İstanbul'a. Ve diyor Konstantiniye'yi ikinci kez fethedecekler. Diyor. Şu an fethedildi mi? edildi. Bir kere. Bir bir kere. kere. Burada arkada ne diyor? İkinci, İkinci kere. kere. Ve diyor Müslüman ordusu diyor Allahu Ekber diyecek bir yakası düşecek. Allahu Ekber diyecek bir yakası. Hmm. Allahu Ekber diyecek bir yakası düşecek. Ve Müslümanlar diyor orada silahlarını zeytin ağaçlarına asacaklar. Ve İstanbul'u yağmalamaya başlayacaklar. Bir münadi çıkacak diyecek ki Dettcal çıktı geride hanımlarınıza sahip olacağız. Oldu. Yalan olduğunu bildikleri halde geri döneceklerdir. Ve hakikaten Şam taraflarına geldiklerinde Deccal'ın zuhur ettiğini öğreneceklerdir. Bu savaş daha olmadı kardeşler. Doğru. Mu? İkinci kez olmadı ve Müslüman ordusu diye de şu an bir ordu var mı? Allah bizleri affetsin. Müslümanlarla Türkler arasında savaş olduğunda Araba kalanlardan değil, Müslüman safında olanlardan uyursun. Allah bu fitnelere bizleri de neslimize bulaştırmasın. Evet. Devam ediyoruz. Acemlilerle savaş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizlerdir Acemlilerle Ee, buradaki acemden kasıt acem boyları yani tamam. e, kirmanlarla diyor savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bakın onların tarifini yapıyor. Siz kimi anlayacaksınız? Ben kimi anlamışım? Beraber mi aynı şeyi anlamışız? Göreceğiz. Onlar kırmızı yüzlü basık burunlu küçük gözlü Yüzleri deri üstüne, deri kaplanmış gibi kalın etli ve ayakları tüydendir diyor. Yani bu Çin, Moğolistan tarafı var ya, Kırgız. Kırgız, o tarafı Allah Resulü ne yapıyor? Tarif ediyor. Bu konuda Allah kendisine rahmet etsin İmam İbni Teymiye. Bu olmuş ve bitmiştir, bu Moğol istilasıdır diyor. Ama en iyisini kim bilir? Allah bilir. Buradakilerle kopmadık, eee savaşmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacaktır. Evet. Emanetin kaybolması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer emanet kaybolursa kıyametin kopmasını bekle. Fah diyor ki, ne yapıyorsun emanet deyince? Bir mal, bir para, bir şey mi? Değil. Ya Resulullah emanet nasıl kaybolur? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kardeşler eğer iş ehli olmayana verilirse kıyameti ne yap? Bekle, yani yönetimin idareinin nereye bakarsanız bakın Mısır neden isyan etti halk kardeşler? Öyle veya böyle halkın isyanını şöyle ettirilmesini boş verin. Baştaki diktatör kaç senedir Yıllardır. Evet. Ve neyle yönetiyor? Hep zulümle. Libya zulümle. Tunus zulümle. Yani krallığa bakın aynı. Şam aynı Suriye. Yani hangi tarafa bakarsanız bakın emanet var mı? Evet. Yaşadığımız ülkede evet. demek ki emanet ehline verilmeyince ne yapılıyormuş? Kıyameti bekleyin. Çünkü insanlar nasılsa idareciler de nasıldır kardeşler? Evet. Öyle mi? Yani bir insan gökten zembille ne yapmıyor? Hı. İnmiyor. O insanlar nasılsa onları yöneten insanlarda neymiş? Aynı. Evet. Burada da demek ki kıyamet alametlerinden birisi emanetin ehlinden alınması ve zalim insanların ortaya çıkması Ve emanetten kasıp bir yerde burada da tevhidin hakim olmamalıdır. Evet. İlmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin çoğalması. Evet kardeşlerim. Bu alametlerin hepsi birbirini e, takip eden ve çok tehlikeli noktalar. Dikkat ederseniz. İlmin kaldırılması cahilliğin çoğalması. Ve bu konuda Buhari'nin üstünde gelen rivayette ilmin kaldırılması, cahilliğin yayılması kıyamet alametlerindendir diyor. Evet. Kıyametten önce öyle günler gelecek ki ilim kaldırılacak ve cahillik artacak. Var mı bugün? Tamamen cahillik gündemde değil mi? Bugün hayatımızı dinli teşkil ediyor cahillik. Mi? Tamam mı? Ve Allah Azze ve Celle ilmi diyor aramızdan çekip almaz. Ne yapar? Alimlerin ruhunu kabzeder. Kişiler de cahillere gider. Onlar hem sapar hem de sattırır. Diyor. Bugün bakın dünyadaki hallerin hepsi var. Evet. Devam ediyor rivayetler. Güvenlik güçleri ve korumaların çoğalması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bu ümmet içinde elinde öküz kuyruğu gibi kırpaçlar bulunan adamlar çıkacak gelip azap edecekler, gidip azap edecekler diyor. Ve yine Taberani Kebbi'de gelen rivayette ahir zamanda insanlara sabah akşam azap edecek güvenlik görevleri olacak. Sakın ha sen onlardan olma. E. Evet. Ve Müslümanların başında bulunacak ve onlara haksız yere azap eden bu kişilere ateşe gireceklerine dair de birçok rivayetler vardır. Müslümde gelen rivayette Ali sallallahu ve sellem ateşe girecek iki sınıf var ki ben şu ana kadar onlarla karşılaşmadım. Ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. Bugün var mı bu? Zaten dünyadaki isyanlar bunlar. Ve güvenlik güçleri var mı? Var. Bugün adam ne kadar zulüm ederse etsin, kapıda iki tane koruması var görevlisi. Adamlar onu ne yapamıyor? Aşamıyor. Çağat üzerinde, masa başında her türlü zulmü insanlar ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Evet. Yine kıyamet helametlerinden bir tanesi kardeşlerim, zinanın çoğalması. Evet. Ve insanların arasında da tamamen yayılması. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bizzat haber vermiştir. Ve kıyamet alametlerinden birisi zinanın çoğalması ve insanların arasında yayılmasıdır demiştir. Allah hepimize muhafet etsin. 15 matriğe kadar hemen hemen bir tanesi hariç hepsi aramızda var mı? Yani yaşanmış toplumda Bugün bakın, yakın tarihte bir kadın öldü. Neydi onun adı? Bir başkasının evinde yaşayan desne neyse adını zikretmek istemiyorum. Bu kadın evli miydi? Evli. Çocuğu var mı? Kimin evinde öldü? Bir başkasının. ne Neyi evlendiriyor? Dikkat ediyor musunuz? Yani evli bir kadın, Evli olsun, bekar olsun. Başka bir erkekle bir çatı altında, kocasından izin alsın, almasın. İstediği zaman ne yapabiliyor? Kalabiliyor. Yaşayabiliyor. Yani bunlar tamamen artık insanlara ne yaptı? Normal vaziyete getirilmeye başlandı. Ve zina tamamen insanların arasında suç olmaktan ne yapıldı? Çıkarıldı. Hatta bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda dahi Mesut Yılmaz yönetiminde e, bu kanun çıktı kardeşler. Bir kadın, evli bir kadın birden fazla yani 3, 4, 5 bir erkekle yatak odasında zinada bulunabilir. Kocası gelip bunu görse boşanma sebebi sayılmaz. Yani kadın istediğini yapabilir. Şikayetçi bile kocası ne yapamıyor? Olamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kanun bile çıkmış vaziyette. Yani zinanın ne kadar artıp yayıldığını ve yaşanılan toplumda da e, mesela tek detayına girmek istemiyorum ama e, geneler dediğimiz veyahut fuhuşhaneler var. Bunlar nedir? Vergisini hem de vergi rekortmeni olan insanlar değil mi? Bunlar hep nedir? Açık ve alemende ne yapılıyor? Yapılabiliyor işte kardeşlerim bu da e, kıyametin alametlerinde bir tanesi. Ve diğer hadislerle hatırlayacak olursanız zina alenen yapıldığında Allah onlara öyle bir bela verir ki geçmişte veba hastalığı gibi arayıp da çaresini ne yapamaz da Bulamazlar. Bugün bunların arasında bir hastalık var. Ne olduğunu bilir misiniz? Bulamıyorlar biliyor musunuz çaresini? Evet. Devam ediyoruz. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerinden birisi de faizin insanlar arasında açıktan görülmesi ve faizin yayılması haram yemeye insanların aldırış etmemesidir diyor. Evet. Bugün var mı? Ve hatta alimler tabi bize göre bunlar alim değil zalim insanlar ve yaşadığımız toplumda Fetva deyince makam neresi? Evet. Diyanet. Bunların şöyle bir fetvasını duydunuz mu kardeşler? Evlilikte, ev almada ve araba almada e, faiz diye bir şey yoktur. Bunlar zarurettir. Bankadan istediğiniz gibi kredi çekip ödeyebilirsiniz. Evet. Bunun fetvasını verdiler mi? Evet. Verdiler. Sonra tokileri çıkarttılar. Birçok şeyleri yaptılar. Ve insanları Türk bunlar zarurettir. Dünyada başını sokacak bir evin olsun, bir araban olsun. Ya çocuğunu evlendiriyorsun. İşte paran yok. Ne yapacaksın? El aleme muhtaç mı olacaksın? Çek parayı, evlendir çocuğunu. Çek parayı al arabayı, çek parayı al eveti tipinde. Faizini arttılar kardeşler. O kadar cazip hale getirdiler ki inanın O kadar samimi Müslümanlar bu girdeba düştüler ki artık açıktan da bunu söylemiyorlar. Ama faizde ne yapıyorlar? Çok rahatlıklar yaşantılarına bir şekilde girdiler. Veyahut başka bir yöntem mesela daha önce benim çocukluğumda ablam günün arasında vardı gün dedikleri. Böyle altın günleri yaparlardı, para günleri yaparlardı falan. Bunu sistematik hale getirdiler. Öyle bir sistem koydular ki şimdi işin içinden kimse çıkamıyor. Gidiyor şimdi adam ben araba alacağım diyor. Mesela ne kadar araba? 20 milyar. 10 milyarını peşin veriyorsun oraya. Adam sana 20 milyarı veriyor. Sen ona şey ödüyorsun, para ödüyorsun. Bunda bir şey yok tipinde. Yani Müslümanları Helal haram meselelerinde bulaştırmadıkları hiçbir pislik kalmaz kardeşler. Onun dışında bırakın devlet çalışan, sigortalı olan insanları ne yaptılar? Bilmem ne parası diye kestiler bir dönem. Hatırlıyor musunuz? Ne diyorlardı? Bir tasarruf, teşvik fonu mu? ha Sonra o parayı nasıl söylediler kardeşler? Faizin bir adının da ne olduğunu biliyor musunuz? Tuttular nema adı altında herkese ödediler. Nasıl ödediler biliyor musunuz? 10 lira ödese belki bir adama cazip gelmez. 20 lira ödese yine cazip gelmez. Ama şöyle 2-3 milyar öderse ne olur? he Biraz cazip gelir değil mi? Bunu yaptılar. Ve hemen hemen düşmeyen kimse ne yapmadı? Kalmadı. Yani faiz öyle bir yavıldı ki Müslümanlar artık helal ve harama aldırış etmez oldular. Bu da kıyametin alametlerinden bir tanesi. Peki kardeşlerim, buna aldırış etmeyenlerin ilk kaybettikleri neler? Numan bin Beşir hadisini hatırlayan var mı? Helal da belli, haram da belli. İkisine dikkat eden neyini koruyor? İki şeyini koruyor. Bakın işte müştümanların gittiği bu. Yani buna dikkat etmediler. Dinlerini kaybettiler. Hiç yaşantılarına, ahlaklarına, konuşmalarına dikkat etmediler ve etmiyorlardı. Ama ne kadar iyi dikkat eden insanlar varsa, bakın dillerinde, hareketlerinde hep eleştirme, konuşma, fitneye düşme bunlardadır. helal harama dikkat etmeyenlerdir. İnanın helala harama dikkat eden Müslümanlar, dinlerine dikkat eden her şeyine dikkat eden insanlardır. Faizin yayılması ciddi manada Müslümanları ne atmıştır? Boğmuştur. Halk arasında bir kıssa var anlatırlar. Hiç dinlediniz mi? Bir yer varmış. Hani bazı şeyleri anlatmakta dinen sakınca yok. Allah Resulünün dediği gibi Hanı ve sellem'in İsrailiyattan diyor size bir şey anlatılırsa ne tahsik değil ne de yananlayın. Kıssadan hissediyen. Bir bölgenin insanı kim başa gelirse zulmetmeye başladım adamı indirirlermiş aşağı 1 iki, üç, dört derken bir tanesi başa gelirken ya bir şey yaparsam bunlar beni de indirir. Ne yapayım ne yapayım da bunlar beni indiremezsin diye bir şeytani planı mı kuramış? Demiş ki, falan çayıra herkes gelsin. Gelirken herkes bir yumurta getirsin. Getirmişler, yumurtaları şuraya koyun. Herkes yumurtasını koymuş. Adam onlara şöyle yöneticilik yapacağım, böyle yapacağım, nutukları atıyor. İşi bitince diyor ki, herkes koyduğu yumurtayı alsın gitsin diyor. Herkes yumurtasını alıp gidiyor. Adam yıllarca zulmediyor. İnim inim inletiyor, adamı indiremiyorlar. toplanıyorlar diyorlar ki, Ya biz daha önce bize zulmedenleri indiriyorduk. Ama bunu niye indiremedik? Bir türlü çıkaramıyorlar işin içinden. Birleşemiyorlar, bir araya gelemiyorlar, nifak çıkıyor. En son diyorlar ki ya, ta baştan bir düşünelim. Ne oldu bu adam hepimize bir yumurta getirdi. Getirdik, koyduk. E alın gidin. He diyorlar. Birbirimize hepimizin neyi geçti? Hakkı geçti. Hangimiz getirdi yumurtayı getirdi? İşte bu büyüktü, bu küçüktü, bu güzeldi. Yumurta değil mi ya? İnsanlar helallık diliyor. Birbirleriyle helallaştıktan sonra o zalimi aşağı indiriyorlar. Evet. Misal. Evet. Demek ki faizin yayılması, haksızlığın yayılması, dinin de ortadan gitmesine, hakka, hak gözüyle bakmaya ne yapıyor? Engel teşkil edebiliyor. Bakın geçmişte, Müslümanlar birbirlerine çok yardımcı olurlardı kardeşler. Cidden kendi rızası için, e, Rabbinin rızası için severler, kendi rızası için sevmelilerdi. Yani çıkar için. Bugünse insanlar mala o kadar düştü ki mal yarışına girmekten kardeşinin bir ihtiyacı olduğunda ihtiyacını gidermekten ne yaptı? Kaçınır vaziyete geldi. Ve böyle olunca Müslümanlar da ihtiyacı olanlar da adeta faiz kapısına itilir hale. Ne yaptı? Geldi. Yani birçok Müslümanın dönem dönem sıkıntısı olmaz mı? Müslümanın Müslümana sıkıntısını giderme imanın gereğinden değil mi? Ama maalesef bu müessese çalışmıyor. Çalışmayınca da birçok müslüman hatta çok sevdiğim bir kardeş iki sefer faize bulaşmış. Ee, ikinci de evine falan bayağı bir icra gelme durumuna gelmiş. Bana söylendiğinde ben şok oldum abi yardım etsem de durumu müsait olan kardeşlerden bu borcu ödetsek yayılmadan falan deyince, inanın kardeşler ben tüylerim diken diken oldu ve kardeşi çektim. Ee, o kadar çok arkadaştan para istemiş ki cidden de müşkül bir durumda herkes dirsek çalmış. O da diyor, baktım ki diyor, hiç durumum yok, gittim diyor hırsızlık ne yapayım, faize bulaştım diyor. Yani hakikaten Allah bizleri affetsin, bu duruma düşen insanlar da çıkabiliyor. Ha yapması doğru mu? Değil. Yine yani onaylanmıyorum bakın. Ama Müslümanlar yardım müessesesinin kardeşine e, kendi mal birikimine gitmekten kardeşini unutmasından bu vaziyete düştü. Ancak sevdiğine, devamlı konuştuğuna, güvendiğine yani şeytanın oynamasıyla. Halbuki kıbleye dönen namazı kılan her Müslümanlar eşit mesafede olmak zorundasınız. Evet. Geçelim. Çalgının çoğalması ve helal sayılmasına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahir zamanda yere batan atılıp fırlatılan Ve şekli değişikliğe uğrayanlar olacak. Sahabe bu neden olacak ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalınca demiştir. Evet. Buhari okuyanlar bu rivayeti orada geniş şekliyle ne yapmıştır? Görmüştür. İnsanlar diyor şehirleri bırakacaklar. Dağ başlarına gidip orada eğlenmeye başlayacaklar. İçkiyi içecekler. El alkılacaklar şarkıyı söyleyecekler, şarkıcı kadınlar tutacaklar. Bir gariban gelecek diyor onlara. Hatırlıyor musunuz? Allah rızası için yardım edin diye onlardan bir şey isteyecek. Onlar da onunla alay edecekler. Diyecekler ki bugün git, yarın gel. Adam inanacak gidecek ve ertesi gün oraya geldiğinde işte yere batanlar, fırlatılanlar şekli değişen insanlarla ne yapacak? karşı karşıya kalacaklardır. Bugün çalgı haram mı helal mi kardeşler? Yani e, bugün bizim belki siz fazla duymuyorsunuz da vallahi Hacı Bayram'da Kur'an var. Yani e, hatimler satıyorlar. Arkasında müzik var kardeşler. Şu fon müziği diyorlar ya yani ya ne ya da nasıl, ne diyorlarsa müzik var. Yani adam meal okuyor Arkadan ne çalıyor ya da böyle fon müziği diyorlar. O var. Yani Kur'an dinlerken bile yani. Buna kadar ne yaptılar? Düştüler. Hatta bir dönem geçmişte Kur'an'ı estağfurullah ezanı Türkçe okuttukları zamanlarda orkestralarla camilerin içinde e, ilahi adı altında şeyleri dahi ne yapmışlar? Söylemişler. Ama bugün öyle hale gelmişiz ki çalgı hepimizin hayatına çok rahatlıkla ne yapmış? Yani ben diyorum. Girmiş, haramları gayet mübah olarak Müslümanlar da görür hale ne yapmış? Gelmiş. Yani burada sadece kastım biz değil, kıyametin önemli alametlerinden olduğu için bahsediyorum. Bu bizim başımıza ne yapmış? Gelmiş. Dikkat edin. Demek ki kıyamet ne yapıyormuş? Adım adım Geliyor. Epey var maddeler. Bugün noktalayalım mı? Yeter mi? Tamam. Evet, bir madde daha buradan son madde. İçkinin çok içilmesi ve helal sayılması. Bu da kıyametin önemli alametlerinden bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içkinin içilmesi kıyametin alametlerindendir buyurmuş. Ve içkinin ismini değiştirecekler. İçeceğine helal diyecekler. Ve bulunan insanlara <gülüyor> ve alenen satacaklar diyorlar. Ben Haç'tayken Ebones'den bir maziye girdim kardeşlerim. Medine'de. Ee, büyük bir marketçi. Bu markette aynı bizim Türkiye'de satılan bu Efes Sport var ya biralar. Aynı şişesi ve adı da aynı e, alkolsüz içecek yani gazoz gibi satıyorlardı. Ve Ebones dedi ki bak dedi hocam dedi gençlere baktı dedi. <gülüyor> İnanın gençler şöyle hani altılı satılıyor ya arkadaşlar Böyle böyle alıyorlar ve içiyorlar. Üçüncüden sonra sarhoş oluyorlar. Yani içkinin adını ne yaptılar? Değiştirdiler. Bir ara e, taş döken insanlara ne dediler? Bütün doktorlar birey içindediler. Yani içkiyi de ne yaptılar? Mübah hale getirdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden birisi de ne diyor? İçkinin içilmesi, helal kılınması ve yaygın olmasıdır. Allah subhanahu ve seala bizi her türlü kötülüklerden korusun. Hakkı hak bilip yaşayanlardan batılı batılı bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke Allahummeh ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdullahi Rabbil Alemin. Haftaya inşallah bunun devamını işleyip onayı kapatırsın. Şeyh Kavar, biber misiniz? Tabi. Hani faizanlığı hani o zaman da